Namaz kılarken kendimi günlük hayattan, yaşadığım şeylerden, düşünmekten alıkoyamıyorum. Yani hem namaz kılıyorum, bu aslında hepimizin ortak sorunu gibi. Hem de aklıma farklı farklı şeyler geliyor. Bunu nasıl aşabilirim? Yani namazda biliyorsun huşu, ihlas, samimiyet bir takım. Yani hatta namazdaki huzur. Bunun tesisi için mutlaka insanlar kendince ne olmasın? Namaz kılacak ortamları veya diyelim ki, e, yakalaması ve oluşturması lazım. Evet. Peki bütün bunlara rağmen namaza durduğumuzda biz hala bir takım sıkıntıları zihnimizden veya sorunları atamıyorsak, e, bu insanız. İnsan olarak bunlar başımıza gelebilir. Bu durum bizi namazdan veya ibadetten alıkoymamalı. Çünkü insanın, her bir insanın hepimizin başına gelebilecek şeyler. Ha, çok abartılı olabilir, hafif olabilir. Yani dozu yüksek olur, eksik hı hı hı. olur. Ama böyle de olsa namazımızı biz ne yapacağız? Her halükarda kılacağız. Biz hanımefendiye söyleyeceğimiz şu olabilir belki. Yani namaz kılacak özel ortamlar seçmesini. Mümkünse yani o, o konsantrasyon dediğimiz veya ona huşu diyelim. Onu temin edecek, tesis edecek bir mesela abdest alması veya farklı bir ortamı tercih ederek orada kılmasını tavsiye edebiliriz. Zihninden atabildiklerini atsın. Atamadıklarıyla birlikte yine de namaz kılsa namazı geçerlidir.